Hocam kerahet vakitlerinde e, yapılamayacak olan ibadetler bellidir. İsterseniz onlarla başlayalım. Kur'an-ı Kerim okunur mu bu vakitlerde? E, bu sonuca bile de devam edelim. Yani kerahat vakitlerinde daha ziyade nedir? Namaz kılınması. Bazı vakitlerde farzlar bazılarında hı hı. ise nafile namazlar e, mekruka görülmüş. E, mesela hiçbir namazın kılınmayacağı vakitler var. Nedir o? Evet. E, sabah güneş doğarken ve 45 dakika geçinceye kadar olan zaman zarfında hiçbir namaz kılamazsınız. Ee, öğle tam tepedeyken güneş ondan 10 on dakika falan önce diyoruz biz ama biraz daha evveline gitmek suretiyle de olabilir şöyle bir yarım saat falan gibi akşam ezanından 45 dakika öncesi işte e, bu zaman zarfında bir takım ibadetler yasaklanmış ancak mesela ikindi namazını başında kılamadınız ee, akşam ezanı okununcaya kadar bu e, ikindi namazının farzını kılmanız mümkündür. Ancak o vakte tehir etmekten dolayı hoş bir manzara oluşmamış olur. Bazı vakitler var ki nafile ibadetler o vakitlerde yapılamıyor. Mesela imsak vakti girdikten sonra güneş doğuncaya kadar sabah namazının iki rekatı dışında nafile namaz kılamıyoruz. Yani bu farzdan önce de öyledir. Farzdan sonra da böyledir. Ancak bu zaman zarfında kaza namazı kılmamız mümkündür. E, güneşin tam tepede olduğu vakit e, zaten farz namazı da kılmamak lazım. Hı hı. E, sünnet namazı, nafile namazı da zaten kılamıyoruz. Ancak bu kerahet vakitlerinde zikretmek yani Cenab-ı Hakk'ı zikir, Etmek yahut Kur'an-ı Kerim okumayı yasaklayan bir husus söz konusu değil. Hı hı. Yani namaz kılmanız yasaklanmış ama e, o vakitlerde Cenab-ı Hakk'ı zikredebilirsiniz. E, Kur'an okuyabilirsiniz. O konuda herhangi bir sakınca söz konusu değil. Yani bu yasaklama sadece namazla kısıtlı namazla değil Namazla ilgilidir. Hı hı. E, cenaze namazları tabii namaz derken onlar da e, işin içine dahil etmek lazım. Ancak Kabe'ye gittiğiniz zaman bir takım hususlar görürsünüz. Her namazın arkasında mutlaka ne vardır? Cenaze, cenaze. namazı kılınıyor. Doğru. Gece vakti cenaze namazı genelde uygulama olarak kılınmaz bizde ama bu ihtiyaç asıl olduğunda yani o vakitte mutlaka defnedilmesi gereken bir cenaze varsa gece vakti de mecburen namazını kılıp defne edeceksiniz. Evet. Ee, Kerahetli ilgili genelde kısa bilgi böyle verilebilir. Evet. <gülüyor>